Su hakkına hoş geldiniz. Ben Akın İlhan. Ben Norhan Yüce. 5 Haziran pazar günü yani geçtiğimiz pazar günü dünya çevre günüydü. Tabi ekolojik yıkımlarla sarsılan Türkiye'de böyle bir günü kutlamaktan ziyade sürekli büyüyen sorunlara dikkat çeken bir çaba vardı. Twitter'da da dünya çevre günü hashtagi altında pek çok STK ve birey tepkilerini dile getirdiler. Bazıları şöyleydi. ...International Union for Convers Conservation of Nature yani Uluslararası Doğa Koruma Birliği... ...kırmızı listesine göre Türkiye'de 127 balık, 103 bitki, 17 memeli ve 16 kuşun bulunduğu toplam 364 tür tehlike altında... ...böyle bir günde biz neyi kutluyoruz dediler. Hı. Mesela bir tanesi böyleydi. Hı. Ülkenin bütün dereleri HES'ler ile yok edilirken Dünya Çevre Gününü kutlamıyoruz. Bir başka tweet'ti. Bugün Dünya Çevre Günü. Türkiye'de bulunan 12.000 bitki türünün 1400'ü yok olmanın eşiğinde diyor bir tanesi. Mersin ve Sinop nükleer santral ile radyoaktif atık çöplüğüne döndürülmek istenirken Dünya Çevre Günü'nü kutlamıyoruz. Evet. Yine bir tanesi Aliağa'da milyonlarca tonluk tehlikeli atıklar ormanlara, su havzalarına doldurulurken bugünü kutlamıyoruz. Demiş. Evet. Dünya Çevre Günü için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hepimize hediyesi kömüre teşvik getiren EPK Akıl Dışı işler Dünya hı. Çevre Günü'nü kutlamıyoruz. Hı hı. Evet bir tanesi de son olarak onu söyleyelim. Tüm dünyada şehirlerde yaşayan kişilerin yüzde sekseninden çoğu temiz hava soluyamıyor demiş. Evet. Aynı gün yani 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Çanakkale'nin Yenice ilçesinde e, Çırpılar Termik Santrali Projesi'ne tepki ve kaz dağlarında e, gerçekleşecek diğer proj Hı -hı. projelere karşı durmak, kaz dağlarına sahip çıkmak amacıyla çeşitli gruplarda bir araya gelip bir eylem yapmışlardı. Bugün konuğumuz var bu eyleme dahil olan e, İlknur Urkun Kelso. İlknur merhabalar, hattasın galiba. Merhaba, hoş geldin. Hoş geldin programımıza. Evet, İlkmür, şimdi bu 5 Haziran Dünya Çevre Günü, Çanakkale'de Genezli ilçesinde Çırpılar Termik Santrali projesine karşı ve başka projelere de karşı kazı dallarını yok eden eylemler düzenlendi. İstersen onları birazcık sen de oradaydın. Bize anlattıktan sonra seni doğrudan kişisel hayatında doğrudan etkileyen bu aşağı çavuş barajından ve daha doğrusu baraj projesinden bize bahsedebilirsin. 5 Haziran'da neler yaptınız? Oradan başlayalım istersen. Tamam. 5 ee, Haziran'daki yani daha doğrusu 5 Haziran Dünya yani Çevre Gülcüğü için yapılan etkinlikte e, Çanakkale'den e, STK'lar ve Çanakkale Belediyesi'nin öncülüğünde düzenlenmiş etkinlikte. Ee, işte, son dönemde Zaten Çanakkale genelinde işte 17 tane termik santral, yani toplamda 17 ulaşması planlanıyor termik sayısının. Evet. Zaten yıllardır e, Kaz Dağları'nın çeşitli yerlerinde altın madeni projeleri ve daha başka madenler de var tabii kömür Hı -hı. E, vesaire. E, bu projelerle ilgili de son dönemde işte Valinin bir e, sinir kullanımına izin vermesi söz konusuydu. Evet. Özellikle bunun da gündeme taşınması amacıyla Çanakkale'deki STK'lar böyle bir etkinlik yaptılar. Ve bunu da e, şu anda termik santral projesi en son tutulanmış e, olan, chat toplantısı yapılmış olan Türkler Termik Santrali'nden dolayı da yani bu santral ile ilgili aslında Yence'de biraz bilinçlendirmek amacıyla, halkı bilgilendirmek amacıyla Yenice'de düzenlediler. Hı hı. E, biz de tabii Yenice Asma Kaz Dağları'nda işte doğal e, değerleri bakımından en yoğun yani ormanların, suların e, hayvan ve bitki çeşitliliğine yüksek olduğu bölgelerden biri Kaz Dağları içinde. Dolayısıyla e, Çanakkale'deki ve e, diğer ilçelerdeki insanları da buranın e, Doğal değerlilikleri konusunda e, bilgilendirmek be, e, de amaçlanıyordu. Hı hı. E, dolayısıyla şehir merkezinde yapılan bir basın açıklamasından ve işte e, Yırca'dan, Ali Ağa'dan e, Çalakkale'den gelen misafirlerin yaptıkları konuşmalardan sonra e, otobüslerle e, Yenice'ye yakın 3, 3 kilometre yalan çatırmasan bir piknik alanına gidildi. Hı hı. E, bir keşme. Orada e, işte piknik konuş yine konuşmalar mı git e, halk oyunları gösterisi gibi etkinlikler yapıldı. E, yemek yendikten sonra bir grup e, orada oraya yakın bir yerde kamp yaptı gece geri kalanlar da otobüslerle geri döndüler. Evet. E, böyle bir etkinlikti. Hı -hı. Peki katılım nasıldı İznur? Yani e, yoğun katılım var mıydı? Ee, şimdi açıkçası şeyde okuduğum, Yeşil Gazete'de okuduğum yazıda 500 kişi deniyordu. Hani tahminen o kadardır yürüyüşe katılan insanlar. Hı hı. Ee, ki Bunların herhalde %90'ı Çanakkale merkezden ya da diğer ilçelerden gelmişlerdi. Ee, yeniden katılım yok denilecek kadar azdı. İknur yani sen... acaba rüzgarlı bir yerde misin ee, bir uğultu e, <gülüyor> Evet <tamam. gülüyor> bir uğultu geliyor da buraya <gülüyor> Çok ya. Tamam iyisin evet. ama bu arada <gülüyor> biraz kaygılandık da senin için <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor değil Yok yok ben güvendeyim Tamam Çok rüzgar var Kale'de Evet rüzgarlı ee, bir yerde Evet bu duyuluyor ses Hı -hı. Hı -hı. Tamam e, dolayısıyla yani şey e, Yenice'den çok fazla katılım yoktu Tabi Yenice'de şöyle bir şey oldu ki, Çırpılar Termik santrali süreci içinde Aslında Çırpılar Termik Santrali istemediklerine dair imza topladılar Tamamen kendi inisiyatifleriyle Bu Çırpılar Termik Santrali projesinden bahsediyorsun evet. Hı -hı. Çırpılar Termik santral projesine karşı e, Dolayısıyla o muhtarlardan bir kısmı gelmişti Etkinliğe ee, fakat hani köylülerin böyle etkinliklere katılma şansı gerçekten yok yani ben köyde yaşadıktan sonra gerçekten bunu görerek ikna oldum Hı -hı. Ee, siz hani zar zor ikna edip getirmedikçe köylüler zaten bu tür eylemlere ve etkinliklere katılamıyorlar Hı -hı. Ee, yenice merkezden de işte zannedersen küçük bir grup vardı bu konuda örgütlenmiş Hı -hı. Hı -hı. evet Hı -hı. Evet, Kaz Dağları senin de konuşmanda bahsettiğin gibi çok sayıda projenin yıkıma altında, aynı zamanda tehdidi altında. En başında da termik santraller geliyor, altın madenciliği. Hı -hı. Ama bir yandan da Akgün başında söylemişti, seninle özel olarak bir de baraj... E, projesini konuşmak istiyoruz. Çünkü bizzat e, senin yaşam alanına müdahale eden ve bir tarihi olan e, bir e, şeyden e, projeden Aha. bahsetmek gerekiyor herhalde. Evet. E, ondan, aşağı Çavuş evet. projesi. Yani Aşağı Çavuş'ta yapılacak olan baraj projesi. Evet. E, sen yine bize şey kısmını aktarabilir misin? İlk Nur hani kaç sene öncesinde e, aslında ee, ...o bölgeye taşındığını biliyoruz... Hı -hı. ...ve ondan sonraki gelişen süreci de e, aktarırsan... ...o barajla ilgili kısmı da konuşmaya başlamış oluruz. Tamam. Ee, şimdi ben yaklaşık 6 senedir Kazdağ civarında yaşıyorum. Edremit Altınoltuk'ta yaşıyordum. Hı -hı. Ee, orada birkaç sene işte bar e, şey altın madenleriyle ilgili mücadele verdikten sonra... E, Dağın kuzeyin, kuzey doğusuna Yenice'nin aşağı çalış köyüne yakın bir arazi alıp oraya taşınma planı yaptık. Hı hı. Ailemin satın aldığı araziye işte bir minik ev yapmaya başladık. Yani hı. 2013 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. Artıkçık vesaire bir arıcılık yapmak istiyoruz doğal arıcılık. Dağ ormanı bulmak istiyoruz dedik ve orada yerleşmek için çalışmaya başladık. Ee, ve onun ardından bir işte evinin inşaatına başladıktan birkaç ay sonra insanlar gelip işte söylüyorlardı burada buralarda bir baraj olacak çünkü de kalırım altında falan yok herhalde kalmaz falan diyorduk sonra işte en sonunda tabii gidelim de hani bir bakalım DSY'ye neymiş bu projeler neredeymiş diye ben DSY'ye ve çeşitli kurumlara başvurdum ee, barajın projesini alamadım Hı hı. Hatta evet. bazı bazı müdürlüklerden bizim böyle proje haberimiz daha yok diye cevap geldi. İşte DSE'yi hala proje devam etmektedir. İşte hazırlandığı zaman bilgi verilecektir diye bir cevap geldi. Halbuki ben Çanakkale'deki DSE'ye geldiğimde bana böyle devasa bir dosya çıkardılar. Evet. İşte buradan bakabilirsiniz ama hani kendi arazinizi zaten göremezsiniz diye önümü Büyük aldım. ölçekli bir proje herhalde değil mi? Büyük ölçekli bir harita daha doğrusu proje diyor. Evet evet yani çok genel anlaşılmıyordur. O tosletin yerini işaretlemişler falan ama tabii ki ne tarla sınırları var ne parsel numaraları var. Hı hı. Dolayısıyla hani ben Kabatasaray bizim arazimizin baraj gölünün içinde kaldığını düşünüyorum. Bir hı hı. de baraj duvarının yerine de gelip test ettiler geçen sene. Hı evet o duvarın yerinde gördükten sonra biz emin olduk arazinin su altında kalacağına çünkü tam bizim vadimizin girişinde şeyler koydular. Karot aldılar, ölçüm yaptılar. İşte hmm. sağlam. Ee, o o sayede emin olduk ama hani hiçbir resmi kurumdan sizin araziniz baraj suyu altında kalacak, işte şu tarihte kamulaştırılacak. Şu tarihte barajın inşaatı başlayacak gibi hiçbir bilgilendirme yok. Sormana ve araştırmana rağmen pek çok kuruma gitmişsiniz zaten. E, evet evet tabii yani bilgi edinme başvurusunda yazıyorum işte ben projenin örneğini istiyorum diye bana sadece yarım sayfa bile tutmayan cevaplar işte şey ilgi gösteriyorlar işte bizde biberliği yoktur şu kuruma yazıyoruz onlarsa göndersinler o ona, o ona. falan şeklinde. Evet. Hmm. Böyle bir durumdayız biz işte. İçenidir. Ee, evet. Böyle. Yani şimdi sen tabii orada bir orman, besi ormanı falan demiştin bana. Gıda ormanı daha doğrusu. Daha Ve arıcılık. Evet. Aha, bunları yapmaya çalışıyorum diye başladın. Ama tabii bu baraj haberini alınca, barajın sular altında kalacağını anlayınca topraklarının. Bildiğim kadarıyla Aşağı Çavuş Köyü'ne yerleştin. Orada hani mevcut ağaçları işte mevcut bitkileri değerlendiriyorsun değil mi? Öyle bir şey var. Evet yani köyün içine yerleştik. Arazide yaptığımız evde kalmıyoruz. Zaten orayı hani böyle tam anlamıyla bitirmedik de. Ee, İstediğimiz ağaçlar var. Su getirmiştik araziye borularla. İşte ağaçların sulan uğraşıyoruz. Gübrelenmesiyle uğraşıyoruz. Arazin, yani bir yandan araziliği e, elimizde olduğu müddetçe iyileştirmeye devam etmek istiyoruz. Terk etmek istemiyoruz. Hı hı. Evet. Çünkü hep bir baraj olmayabilir gibi bir durum da var. Yani işte e, sana daha önce anlatmıştım. Yani köylerle kahveci konfet ediyoruz. İşte soruyorlar ne yaptınız ara diye işte diyoruz ya bir şey yapamıyoruz yani baraj olacak yok ya diyorlar onlar 15 senedir geliyorlar baraj yapacağız evet. diyor. Ee, ya evet biz böyle bir umutlanıyoruz falan. Bak bütün köylüler de böyle diyor. 2 günsa başka demiş. Baraj kesinleşmiş işte e, maliyeye yazı gelmiş. Ben işte amcamın oğlundan duydum diyor. <gülüyor> evet. bayağı yani, Köyde işler böyle. Evet senin de söylediğin gibi yani 15 seneden beri konuşulan bir barajdan bahsediyoruz. Ama bir yandan da e, yani genelde vadilerde böyle bir şey oluyor. Bu söyleyeceğim tabii ki kötü bir şey ama hani insanlar e, bu sonucu araçların işte inşaat, araçların valiye girip kazı çalışma yaptığı zaman da hani böyle hemen haberdar olabiliyorlar. Son Şimdiye yani. kadar duyduklarımızda evet. çoğunluk böyleydi son dakikada birdenbire sen işte yani oradaki insanlar da bilgi edinme için çaba sarf etmelerine rağmen son dakikada böyle bir şeyle çok rahat karşılaşabiliyorlar. Çünkü bunların işte kimisi chat sürecinden de muaf tutuluyor. Özellikle başlangıçta projelerin boyutları küçük tutulup daha sonrasından büyütme, kapasite genişletme arttırma gibi yöntemlerle hayat bulabiliyor. Sonuçta ee, çok e, acımasız oldum kusura bakma ama böyle durumlarda çok sık dile getirildiği yani, için genelde olan bu ama yani, evet, e, ifade etmek gerekiyor. Hatta bununla ilgili biz birkaç programda da ifade etmiştik. Veysel Eroğlu'nun çok önemli bir açıklaması vardı. Veysel Eroğlu'ydu evet. Hı hı. E, gölet diye başlıyoruz. Çünkü gölet yapmak e, bir sürü çet. Chat sürecini askıya almak ya da ondan Hı. muaf olma anlamına geliyor. Hem böylece süreci hızlandırmış oluyoruz. Sonradan baraja çeviriyoruz. Sonradan baraja çeviriyoruz demişti. E, sonuçta hani şeyse eğer bir e, planı Hı, böyle bir niyetleri size. varsa zaten böyle bir şey yaparlar büyük ihtimalle de. Ee, ÇED gerekli değildir diye bir sonuca da varılmıştı değil mi İlk Nur? Böyle bir şeyler de oldu. Hani bu baraj evet. için aşağı çavuş baraj için ÇED gerekli değildir dendi falan. O süreci de anlatabilir misin be kısaca? Evet. Geçen yazdı. İşte ben bu brefle yöresel gidelim. İki sene oluyor. Ee, hiç somut bir bilgi alamadım. Yani baraj olacak ama neresi olacak belki Hı -hı. o. Belki olmayacak. Ee, sonra işte bir sene geçti aradan ben tamamen tesadüf etmedik. Çevre platformundan bir arkadaşım bir gün bana mesaj attı. Gördün mü karar diye. Hmm. Ee, ve bir baktım gerçekten işte iki gün önce karar vermiş bakanlık. Bu baraj için çet, çet, çet gerekli çet değildir çet diye. diye. Hı -hı. Evet. Ee, i̇şte ben tabii hemen Çanakkale Çevre Platformu'nun avukatlarıyla görüşmeye başladım. Bulabildiğim herkese haber veriyorum ne yapmalıyız diye. O sırada yani iki gün sonra da Çırpılar Termik Santrali'nin chat toplantısı, halk bilgilendirme toplantısının tarihi belli oldu. Yani hemen o hafta. Hı hı, bu ne tesadüf? <gülüyor> ee, evet yani ben bayağı şaşırdım çünkü Çırpılar Termik Santrali'ni de hiç duymamıştık. O güne kadar. Yani evet. Bir termik santral olacağına dair herhangi bir şey duymamıştım ben. Hı hı. E, bayağı şaşırdım ve hani şey dedim yani bırak barajı bizim arazimiz sular altında kalsın problem değil de bu termik santral yapılırsa nasıl yaşayacağız burada? Evet zaten onun yani. örneği de var yani Çan 24 kilometre ötede galiba Çan'da evet. bir termik santral var orada iki tane köy termik santralin küllerinin altında kalıp yok olmuş. Yani bunları biz gazetelerden falan okuyoruz. Ayrıca evet. bu çırpılar termik santrali planlanan bu termi, termik santrali ile aşağı çavuş barajı arasında 20 kilometrelik kısa bir mesafe var. Yani sen zaten hep en başından beri söylüyordun geçen sene konuşmalarımızda da bu bu baraj yapılıyor yapılmak isteniyor da bunun amacı sulama ve içme değil iddia edildiği gibi termik santrali için su e, üretmek yani suyu toplamak. evet. evet. Evet, yani öyle bir yönü de var. Hani, Miks santrali bu kadar yakın bir yerden içme suyu toplamak mantık evet. Ee, ...dahası da işte biz chat toplantısına gittiğimizde termik santral orada zaten görevliler söylediler... ...yani anlatırken uzun uzun hmm. termik santrali ee, ihtiyaç olan su çevredeki sulama göletlerinden karşılanacaktır diye de söylediler... ...çevrede bayağı bir sulama göleti var, evet. ee, hmm. yeni C ile işte termik santralin arasında kalan bölgede 4-5 tane yanlış bilmiyorsam sulama göleti var... Bunların sulama için olmadığı ortada ama yani neyi sulayacaklar ya da tarım yani için? Yani aynen de... öyle bölgede su tarım <gülüyor> yapılıyor herkesin suyu var bana bunu mesela bizim köyümüzün eski muhtarı anlattı ee, işte bu projeyi 15 sene evvel gelip yaptıklarında baraj projesini ben burada muhtardım işte o zaman elektrikte üreteceklerdi bize sulama suyu da vereceklerdi civar köyleri içme suyu da vereceklerdi ama Artık ihtiyaç kalmadı. Her yere gölet yapıldı, küçük küçük sulama göletleri. Bütün hmm. köylerin suyu var. İçme suyumuz da, işte dağlardaki kaynakları köylere borularla getirdik. İçme suyu sıkıntısı da yok, sulama suyu sıkıntısı da yok. Hmm. Yapmazlar bence bu barajı gibi bir şey anlattı bana. Yani Esin bu sebepten çok... yapmazlar, başka sebepten. Evet, şu yapacağız. andaki termik santraller önemli bir sebep oluşturuyor barajların yapılması için görünen tablo evet. o. Evet aynen öyle yani hem sulam, sulama diyorum hem soğutma amaçlı kullanılıyor hem de kömür madenlerinin olduğu yerde yıkama, yıkama amaçlı. ]dır. Evet yani. Yorum evet. bir biçimde evet. su kullanılıyor ve surlar ee, çok fazla kirleniyor. kirleniyor. Evet. Hem tarımsal e, araziler yok ediliyor, tarım yapılma e, imkanı ortadan kalkıyor termik evet. santraller birlikte hem de e, su varlıkları çok ciddi bir biçimde e, kirleniyor. Evet. diyelim? Yani çok kötü şeyler bekliyor ama. E, Kazdağlarını. Evet, Kazdağları dünyanın en güzel yerlerinden birisi ama maalesef kömürlük termik santraller ve madencilik olursa. Başka hiçbir şeye yer kalmayacak. Ne tarım yapılabilir ne insanlar yaşayabilir burada. Bunun altının çizilmesi lazım. Bunu da kaçırmanın evet. yöntemini işte bu chatler evet. sayesinde çok iyi gerçekleştiriyor hükümet. Daha önceki çevre bakanı, düncü dönem hükümetin çevre bakanı İstanbul'da katıldığı bir toplantıda ...bu chat süreçleri yatırımın önüne engel Hı -hı. oluşturuyor. Çünkü neredeyse her chat davasına, her chat dosyasına dava açılıyor demişti. Hı -hı. Bir kısmında çok haklı bakan çünkü cidden her chat raporuna dava açılır nitelikte. Çünkü Uçunması bu chatler Hı -hı. hiç de düzgün bir biçimde hazırlanmıyor. Bir cümle daha sarf etmişti o zaman e, bakan. E, biz çok titizlikle yaklaşıyoruz test e, chat süreçlerine ve her e, rapora e, şey demiyoruz, olumlu e, olarak değerlendirmiyoruz demişti. Ama elimizde rakamlar var ve o rakamlar... E, Tam tersini söylüyor. İstersen onları da bir hmm. miktar paylaşalım. Yani evet. 1993-2014 yılları arasında. Evet, Türkiye'de toplam 44.975 projenin sadece 3.739'u için chat süreci işletilmiş. Yani diğerleri muaf. Ya Bu %1'den bile az bir oran. Gerçekten e, dehşet verici bir şey. Ve yine chat yönetmeliğinde muaf tutulan kısma e, dahil edilenlere baktığımız zaman e, 300 3.729 projeden sadece ve sadece 81 tanesine çet olumsuz kararı verilmiş. Hı hı. Yani %1'lerin altındaki evet. şeylerden bahsediyoruz. Yani 21 yıl içerisinde olumsuz olarak değerlendirilen 81 tane çet evet. e, dosyası sadece olmuş. Sadece 81. Şimdi ise bunu da e, ortadan kaldırmak için e, yasal bir düzenleme yapma e, ihtiyacı duymuş e, ilgililer... E, ...chatler e, yatırımın önünü tıkıyor diye. diye. Evet, <gülüyor> evet e, programımızın sonuna geliyoruz. Senden son bir iki cümle alalım İknur. Ondan sonra e, bir şarkıyla programımızı sonlandıracağız. Teşekkür ederim. şey Yani sadece şunu söyleyebilirim. Yenice gerçekten özel bir yer. Yani bütün kazdağları çok özel. Yenice'nin özelliğinden kastım şu... İnsanlar hala tarım yapıyorlar ve geçim sağlayabiliyorlar. Yani çok benim gördüğüyle Türkler anlıyorlar. Sen kesiliyor, evet. <gülüyor> Dolayısıyla hani bunu kaybetmek üzereyiz. Yenice de işte az önce ben bayram için birisiyle oturuyordum bir kafede. O bile diyor ki işte Yenice halkı çok zengindir. Öyle işte şey diğer köylere köylilere benzemaz. Hı hı. Evet inşallah insanlar toprağına sahip çıkacak çünkü çıkmazsa gerçekten orada hayat duracak gibi görünüyor bu projelerin hepsi evet, hayata evet geçerse. Benim konuştuğum yerli insanların, insanlar arasında şey dışında termik santralin chat toplantısında getirip konuşturdukları ve iş vaat ettikleri... 5-6 kişi dışında ben daha termik santral yapılsın diyen bir yeni celiyle karşılaşmadım. Evet, Akıl var mantık var yani. O insanların bir şeye karşı çıkıp ondan sonuç alma umudu yok. Evet doğru diyorsun. Ee, yani bizim problemimiz bu. İnsanlar istemedikleri bir şeyi devletin bir projesini istemediklerinde bunu söylemekten imtina ediyorlar. İşte bir sürü kargı. Hem maddi kargı hem de ...ciddi bir yasal şey var biliyorsunuz... Hı -hı. ...şu anda... Işte evet. ...her önüne gelen hapse atılabiliyor... ...çok kolay... Evet. Ee, Hı -hı. ...elindekini kaybetme korkusuyla da... ...böyle bir hükümet ne derse... ...devlet ne derse doğrudur... Hı -hı. ...ya da biz bir şey diyemeyiz... ...gibi bir yaklaşım var... ...o yüzden ben halkın... ya yer, yerel halkın... ...bu konuda cesaretlenmesi cesaretlendirilmesini... ...önemsiyorum... Hı -hı. Ee, ...yani bu konu ne kadar çok... ...gündeme gelirse... Evet biz de ee... bunun takipçisi olacağız zaten İknur hepimizin meselesi çünkü evet. Hı -hı, evet Programımızın sonuna geldik sana çok teşekkür ediyoruz Oralardan bize zaman ayırdın evet. Ve olup biteni aktardın ee, Devam edeceğiz daha Yani evet. takibe devam Elimizden geldiğince destek olmaya çalışırız Evet zamanımız kalmadı şarkıya O yüzden programımızı bitiriyoruz burada Bu Haftaya hafta... görüşmek evet. üzere Hoşçakalın Hoşçakalın Su hakkı